Enel ve ve ve na'uzu min ve min a'malina illallah abduhu sallallahu Bugün 1 Aralık 2011 Perşembe Selefin fehmi bağlamında Kur'an ve sünnetten delilleriyle Ezan ve kâhmet meseleleri derslerimizin dördüncü dersi. Evet, bugünkü dersimizle alakalı. Bugünkü dersimizde ilk meselemiz, ezan okuma sırasında kıbleye dönme, kıbleye yönelme meselesi. Ezan ve kâhmet sırasında kıbleye dönmek, yani kıbleye yönelik olmak, e, ulemaların ittifakıyla sünnettir. Öncelikle bunu bileceğiz. Ulemaların ittifakıyla Ezan ve kamet sırasında kıbleye yönelmek sünnettir. Müezzinin insanlara işittirme maslahatı dışında kıbleye yönelmeyi terk etmesi mekruhtur. Hani özel bir maslahat görür, bir anlık veya işte bir anlık dönmek ister. Öyle durum işitmesinde maslahat görmesi durumun istisnası kıble dışında başka bir tarafa yönelmesi ne? Mekruh i̇bn ve başkaları ne? icmayı zikretmişlerdir bu hususta. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra da gelen sahabelerin ameli bu yönde olmuştur. Ee, Ebu Davud'da gelen hadiste Muaz ibn Cebel, e, Kıble'nin işte Beytul Maktis'ten Kabe'ye yönelmesi ve ezanla alakalı meşhur rüyadan bahsederken o, o uzun hadiste e, diyor ki e, Nasır diyor ki Abdullah ibn Zeyd geldi. Festak bel el kıblete, "Kâl Allahu Ekber, Allahu Ekber." İşte kıbleye yöneldi ve e, ne? "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diyor. İşte ezanın sonuna kadar zikrediyor, dedi diyor ve kıbleye yönelerek yani bunu okuduğunu zikrediyor. Kıbleye yöneldi ve "Allahu Ekber, Allahu Ekber" deyip ezanın sonuna kadar e, zikrediyor. Bu da e, işte bizim bu söylediğimizi ve icmanın müstehcidedir tabir ise. Bu cihetiyle. Müsenetlerinden bir tanesidir. Yine hakimin rivayet ettiği Abdurrahman ibn Sa'd El-Karaza'da e, yani Abdurrahman ibn e, Sa'd El-Karaza'dan o da babasından, o da dedesi Sa'd El-Karaza e, radıyallahu anh'tan diyor ki اَنَّ بِلَالًا كَانَ اِذَا كَبَّرَ ezani اَذَانِ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ Bilal ezan için tekbir getirmeye başladığında kıbleye yönelir diyor. Ancak senetteki Abdurrahman İbn-i edilmeyecek bir abidir. i̇bn Ma'im ve başkaları onu zayıflamışlardır. O yüzden Allah-u Alem bu rivayet zayıftır. Ezan ve kâmet meselesinin ezan ve kâmetin ayakta e, okulması meselesine gelince yani ezan ve kâmeti ayakta okuma meselesine gelince müezzinin ve müezzinin ezan ve kâmeti ayakta okumasının sünnetten olduğu ittifak edilmiştir. Müezzinin ezan ve kameti ayakta okumasının sünnetten olduğu ne ittifak edilmiştir. i̇bn Müzir Münzir ittifakı zikretmiştir. Ve sadece Ebu Thavr ve Ebu'l Ferac el-Maliki muhalefet etmişlerdir bu hususta. Bu da itibar alınmamıştır. Bunların da bu görüşlerine itibar alınmamıştır. Ee, İbn-i Münzir ittifakı zikretmiştir bu hususta. Ben sünnetten yani ezanın ve kâmetin ayakta okunmasının emrine dair açık bir nas bilmiyorum. Açık ve net bir nas bilmiyorum. Sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte, kum eddin, kalk ve ezan oku sözü var. Bu da çok açık değil. Yani buna tartışmaya girmeyeceğiz ama çok açık değil bu sözü. Ancak demin dediğimiz gibi ayakta okunması hususu icma edilmiş hususlardandır. Bunu bileceğiz tabii ki. İcma edilmiş hususlardandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinlerinin hallerinden zahir olduğu üzere Ezanı ayakta okurlarda olduğu anlaşılıyor. Ancak net bir e, lafız olarak, e, nasıl olarak ben bir HaSellem'den bilmiyorum. Eğer e, e, ezan veya kamet hastalık veya başka bir özür sebebiyle oturarak okunursa, Eğer ezan veya kamet hastalık veya başka bir özür sebebiyle oturarak okunursa ittifakla sahih olur. Bu ezan ve kamet ittifakla sahih olur, geçerli olur. Bir özür sebebiyle oturarak ezan veya kâmet okunursa bu ezan ve kâmet ittifakla ne? Sahih olur, geçerli olur. Beyhakîn'in ceyyid bir senette zikrettiği rivayette diyor ki اَنَّ اَبَا زَيْدٍ ve اَذَّنَ وَاَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ Ebu Zeyd el-Ansari oturarak ezan okudu ve kâmet getirdi diyor. Ebu Zeyd el-Ansari tabi işte ayağa Allah yolunda işte topal kalmış bir kimseydi, bir sahabeydi. Ve ezanı işte ezanı ve kameti bu özür sebebiyle ne? Oturarak okumuştur. Özürsüz olarak oturarak okumaya gelince, özürsüz olarak ezan ve kameti oturarak ama özür olmadan, bir özür sebebi olmadan oturarak okumaya gelince bazı alimler özürsüz olarak oturarak okunan ezan ve kametin sayı olmadığını söylemişlerdir. Sahih olmadığını söylemişlerdir. Ancak bunu kesin söylemek yani bu görüşü bu şekilde kesin bir şekilde belirtmek çok isabetli değildir. Yani evet bazı alimler söylemiştir özürsüz olarak ezan okumak sahih değildir demiştir. Ama bunu katli söylemek e, ne çok isabetli çok isabetli değildir. Çünkü ulemalar ittifak etmişlerdir ki seferde binek üzerinde ezan okumak kerahatsız olarak sahihdir. Seferde binek üzerinde ezan okumak kerahatsız olarak sahih olduğu hususunda alimler ittifak Etmişlerdir. Hatta i̇bn Abdilber el-İstizkâr'da bu hususta bir ihtilaf olmadığını söylemiştir. Seferde binek üzerinde ezan okumanın keratsız olarak sahih olduğu hususunda e, bir e, ihtilaf olmadığını söylemiştir i̇bn Abdilber el-İstizkâr'da. El-İstizkâr büyük eserlerindendir. Biliyorsun e, İmam Mali'nin e, muvatta iki şerh vardır. Bunlardan bir tanesi e, yani mekruh olmadan, keratsız olarak yani mekruh olmadan, sahiptir e, e, demektir kerahatısı olarak. Evet. Dediğim gibi işte İmam Malik e, muvattaaya iki şerh yapmıştır. İkisi de dev şerhtir. Birisi et temhittir. Birisi de el istiskerdir. İşte burada istiskarda bunu bu şekilde belirtiyor. i̇bn Abdil Ber Maliklerin en muhakkik alimleri arasında ve Şeyhul İslam'ın e, en çok tabir sayısıda beğendiği ve icma naklettiğinde e, güvenilen olduğu ve icma meşherinde muhakkik olduğunu belirttiği alimler arasında yer almaktadır. İbnü Abdülber Beyhaki'nin El Hasan el Basri'den mürsel olarak zikrettiği rivayette diyor ki: "En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emre bilalen fi seferin fa ezan ala rahilatihi thumma nazalû. Fe sallû rak'atayn thumma amara hu fa aqama fa salla bihim es-subha." Diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde Bilele bineyi üzerinde ezan okumasını emretti. Sonra bineklerinden inip İki rekat namaz kıldılar. Ee, yani iki rekat namaz yani sabah namazın sünnetini kastırıyor. Sonra ona emretti ve kavmet getirdi. Nebi Sallallahu Aleyhi de onlara ne? Sabah namazını kıldırdı diyor. Yine Beyhaki'nin işte Abla İbni Ömer rivayetinde diyor ki Ennehu kâne yu ala rahilatihi thumma yanzilu fe yuqimu. Ee, İbni Ömer bineyi üzerinde ezan okur. Sonra iner ve kavmet getirirdi diyor. Yürüyorken yani yürüyor haldeyken, yürürken ezan okuma meselesine gelince kısaca raci olan kerahatla birlikte sahih olmasıdır. Mekruhtur. Mekruh olmakla birlikte sahih olmasıdır yürüyerek ezan okumanın. Yani işte seferdesin bir grup gidiyorsunuz, bir kafile gidiyor işte birisi ee, yürüyerek ezan okuyor. E, bu kerahat, sahih olan, racih olan bu meselede bu ezanın kerahatla birlikte ne? Kerahatla birlikte sahih olmasıdır. Ancak sünnet olan, en güzeli olan, en kamili olan, Ayakta ve durarak, yerinde durarak, sabit durarak ezan okumaktır. Yani ayakta ve hareket halinde olmadan, yani yürüyor olmadan veya binek üzerinde gidiyor olmadan ayakta ve duruyor haldeyken, sabit duruyor haldeyken ezan okumak en güzelidir, en kamildir. Evet, ezan ve kâmette tertip meselesine gelince, yani ezan ve kâmette tertibi duyduğunuzda ne anlayacaksınız? Yani lafızlarda önce ne gelmiş? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra ne gelmiş? Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Bu tertip sonuna kadar böyle belli bir tertipte gelmiştir. İşte böyle tertip okumanın hükmü meselesi. Yani tertiple okuyabilir misin? Yoksa işte önce Allahu Ekber, sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah, sonra la ilahe illallah, sonra eşhedü en la ilahe illallah deyip böyle hani tertibi bozarak okuyabilir misin? Şeklinde anlayacağız ee, bu cümleyi duyduğumuzda, yani ezanda kavmet, ezan ve kavmete tertip meselesi diye fıkıh kitaplarında gördüğünüzde bunu anlayacaksınız. Bu meseleyi bahis konusu olarak açmış şeklinde anlayacaksınız. Ee, racih olan bu meselede ezan lafızlarını tertipli okumak, yani lafızları sıralamasına, yani ezan lafızlarını sıralamasına göre okumak, cumhur ulemaya göre ney? Cumhur ulemaya göre şarttır. Tertipli okumayan ve ez, e, ezan ve kamet sahih değildir. Geçerli olmaz. Cumhur ulemaya göre böyledir. Hanifilere göre ise ne? Böyle bir şart yoktur. Tertip şartı yoktur. yoktur. İlk dersleri m, hatırlayacak olursanız, ilk derslerde işte biz söylüyorduk. Yani böyle vesilelerde, e, vesilelerde biraz daha ne? Cumhura muhalif görüş serdetmişlerdir. E, Hanifiler. Demişlerdi ki çünkü bunlar vesilelerdir. Ee, sen tertibi de bozsan maksat yerine gelmiştir. O maksat da nedir? İşte ezanı e, duyurmaktır. Sen ha işte önüne almışsın ha sona. Çünkü bu işte sanki tabir sayısı mahd, sade bir ibadet değildir. Bu sadece ibadetlere vesile olan şeylerdir. İbadetlere vesile olan şeylerde de böyle... E, harfiyen motomat uygulanması gerekmez. Böyle mantığıyla bir cihetten tabir sayısı yaklaştıkları için onların genel usulü bu anlamda bellidir. Mesela işte bunu abdeste de uyguluyorlar. İşte abdeste tertip şart değildir demişlerdir. İşte hatta malikiler de onlara muvaffakat etmişlerdir. Neyse bunlara girmiyoruz ama kısacası Hanefilere göre ise ne? bu şart değildir Ancak dediğimiz gibi racı olan bunun şartı oldudur. Yani tertibin şartı oldudur. Neden? Çünkü ne bir saseme bu tertipli öğretmiştir ve bu ezan tevkiifiidir. Başta başına bir ibadettir. İbadetlerde de asıl olan dondurulmuş nasla belirtilmiş olmasıdır. Naslarda da bu tertibin dışında bir şekilde gelmemiştir. O yüzden Allah alem racı olan cumhurun görüşüdür. E, tertibin ezan için şart olmasıdır. Şayet tertibi bozacak şekilde okunur o ezan geçerli olmaz, sayı olmaz, iade edilmesi gerekir. Ezanda sesi yükseltme meselesine gelince, ezanda sesi yükseltmenin meşruiyeti hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Meşru olduğu hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Hatta cumhur ulema bunu şart görmüşlerdir. Sesi yükseltmeyi yüksek sesle ezan okumayı ne? Cumhur ulema şart görmüşlerdir. Bukhari'nin Ebu Said El-Hudri'den yaptığı rivayette Ebu Said El-Hudri Abdurrahman İbn-i Ebi Sa'sa'ya diyor ki inni erake tuhibbul ghaneme vel badiyete ben senin koyunları ve çölü sevdiğini biliyorum diyor. fe iza kunte fî ev badiyetike fe ezzente bis Salati fer fa'savteke bin nida koyunlarının yanında veya çölde olduğun zaman namaz için ezan okuduğunda yüksek sesle oku. Sesini yükselt diyor. Çünkü neden? Çünkü ezanda ee, ezandan maksat ezanın meşru oluşundaki maksat ne? Namazı bildirmek. Namazı duyurmaktır. Durum böyle olunca bu da ancak bu maksat da ancak ne? Sesi yükseltmekle yerine gelmiş olur. Gerçekleşmiş olur. Ancak sesi yükseltmede mübalağa etmeye gelince sesi yükseltmede tabir sayısı aşırıya gitmeye gelince öyle ki sanki böyle ee, i̇şte e, imdat dileyenin bağırmasıymış gibi sesi yükseltmek bu şekilde sesi yükseltmek ne? Meşru meşru değildir. Beyhakinin işte Ebu Mahzura'dan rivayetinde Ebu Mahzura diyor ki Ömer radıyallahu an diyor Mekke'ye gel, gelince diyor ben ezan okudum. Bunun üzerine Ömer bana dedi ki ey Ebu Mahzura e, göbeğin çatlayacakmış gibi e, göğüslerin böyle yarılacakmışçasına e, okumayıp biraz hafifletsen ya o sesi biraz kıssan ya diyor. Yani öyle okumasan ya diyor. Veya işte buna yakın lafızlarla ne yapıyor? Onu uyarıyor. Ancak müezzin tek başına veya veyahut beraberinde az bir kimse olduğu halde ezan okursa o zaman ne? O zaman sesini yükseltmesi şart olmaz. Yani diyelim ki işte kendine ezan okuyacaksın. İşte uykudan kalktın, ezan okuyacaksın veya işte seferdesin, kendine ezan okumak istedin. E sadece işte kendin için veya işte yanındaki birkaç arkadaşın için o zaman sesi çok e, yükseltmek ne? E, yani yükseltmekten kastım. Hani böyle e, normalde okunan şekilde yükseltmeye gerek yoktur. Ne? Beraberindeki kimselerin veya sadece kendinin duyacağı. Eğer tek başındaysan kendinin duyacağın. Eğer beraberinde birkaç kişi varsa beraberindeki birkaç kişinin duyacağı kadar okumak ne? Okumak yeterlidir. Bu ittifakla bu ittifakla böyledir. Günümüzde ise zaten mikrofonla e, okunması Güzel bir durumdur. E, maksadı yerine getirmektedir zaten. E, bağırmak gerekmez o yüzden. E, zaten ses güçlü bir şekilde ne? elhamdülillah bu mikrofonlarla bu kolaylık durumleti mikrofonlarla yayılıyor. Neden? Çünkü ezan nedir? Ezanın anlamı nedir? El-i'lamdır. E, bildirmektir. Bu da mikrofonla ne? E, bu maksat yerine gelmiş oluyor. Bu maksat mikrofonla ne? Yerine gelmiş oluyor. O yüzden öyle sesi yükseltmeyi ee, çok ihtiyaç yoktur mikrofonla okunduğu zaman müezzini ee, müezzinin ezanı sırasında yani ezan okuduğu esnada konuşması meselesine gelince yani müezzinin ezan okuduğu sırada ezanı sırasında ezanın esnasında konuşması meselesine gelince müezzinin ezan ezanı esnasında konuşması mekruhtur. Çünkü bu faslı gerektirir diyor alimler. Yani faslı yani arayı ayırmayı gerektirir. O lafızlar arasını fazlaca ayırmayı gerektirir konuşmak. Yani başka şeylerle meşgul olmayı gerektirir diyorlar konuşmak. Bu sebeple mekruhtur. Ancak bir ihtiyaç ve zaruri bir durum söz konusu olursa kısa birkaç kelime söyleyebilir, konuşabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Mesela misalen diyelim ki müezzin işte ezan okurken yolda yürüyen bir adamın çukura düşmek üzere olduğunu gördü misalen. Adama hemen dedi ki dikkat et dedi. Çukur var dedi. Ondan sonra ezanla devam etti gibi falan. Veya başka zaruri şeylerden dolayı. Ee, birkaç kelime söylemesinde bir sakınca yoktur. İşte Bukhar'da zaten sayhinde babul kelami fil ezan. Ezan'da konuşma babı diye. Ezan okurken konuşma babı. Ezan'da konuşma babı diye bir bab başlığı atmıştır. Sonra demiştir ki Süleyman İbnu Surad ezan okurken konuşmuştur. Hasan-ül Basri'de ezan ve Kamet sırasında gülmenin bir sakıncası yoktur demiştir şeklinde İmam Bukhari bunu zikrediyor. Bu başlığını da koyuyor. Ezanda konuşma babı şeklinde bir bab başlığı da belirtiyor ve altında bunları zikrediyor. Sonra Abdullah sonra Abdullah İbnül Haris'ten gelen rivayeti zikrediyor. İmam Bukhari diyor ki i̇bn Abbas diyor yağmur yüzünden Yolların çamur olduğu bir günde bize hutbe okudu. Müezzin ezan okurken hayya ala salati sözüne gelince İbn Abbas ona dedi ki o müezzine ''Essalatu firrihal'' namazı evlerinizde kılın diye seslenmesini emrediyor İbn Abbas buna. Orada bulunanlar buna hayret ediyorlar tabi. Bunun üzerine İbn Abbas ben benden daha hayırlı... Hmm, yani nasıl diyor? Diyor ki İbn Abbas benden daha hayırlı biri böyle yapmıştır diyor benden. Yani bunlar ne bir sasirlemi kast ediyor. Benden daha hayırlı biri böyle yapmıştır. Onların e, tacip ettiklerini hayret ettiklerini görünce bunu söylüyor. İşte Bukhari bu hadisi, bunu yani bu hadisi ezan okurken konuşma babı başlığı altında ne ele alıyor? Ee, yine İmam Ahmed'e soruluyor. E, Erkek konuşuyor mufi ezan-ı deniyor İmam Ahmed'a. E. Bir kişi, bir adam ezanında konuşabilir mi diye soruluyor. Ve evet İmam Ahmed diyor ki evet diyor. Konuşabilir. Feqilalahu yetekellemü mufil ikameti. Peki kamette konuşabilir mi? E, diyor ki hayır konuşamaz. İşte Mesailu Ebu Davud'da bunu görürsünüz. E, Ebu Davud'un mesailinde bunu eee görürsünüz. Ee, bunu daha önce de zannedersem siz gelmiştik. Çünkü e, biliyorsunuz ikamede asıl olan hemen çabuk getirilip namaza durulması olduğu için başka şeylerle meşgul olunmaması gerektiğini söylemiştir İmam Ahmet. Ee, ancak ezanda konuşabilirsin demiştir İmam Ahmet. Ee, yani mesela diyelim birisi selam verdi ezanda. Selamun Aleyküm dedi. Ee, sen de işte o sözün ortasındaysan bitirsin. Sonra selamını alırsın. Sonra kaldığın yerden Kaldığın yerden devam edebilirsin. Evet. Ezanın tek kişi tarafından tamamlanması meselesi. Ne gelince tek kişi tarafından tamamlanması meselesine gelince, ee, bir yani tek kişi tarafından kastımız ne? Bunu başlı olarak konu başlığı olarak almıştır fukahalar. Yani bir ezanın bir kısmını birisi okuyacak. Mesela işte Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Ashhadu Eşidü en la ilahe illallah, eşidü enne Muhammeden Resulullah, eşidü enne Muhammeden Resulullah dedi. Sonra başka biri geldi, kalan yerden tamamladı falan. Bu mesele konu başlığı olarak ele alınmıştır eserlerde. Buna da şöyle demişlerdir, ezanın tek kişi tarafından tamamlanması meselesi gibi böyle lafızlarla ele almışlardır. Buna yakın lafızlarla, farklı lafızlarla vesaire, buna yakın lafızlarla, farklı lafızlarla ele almışlardır. Bir ezanı okuyan müezzinin tek kişi olması şarttır, bunu bileceğiz. Bu meselede Allah-u Alem raci olan bir ezanı okuyan müezzinin tek kişi olması şarttır. Her kim ezana başlarsa ezanın sonuna kadar o kimse bitirir. Başlayan kimse bitirir. Her kim ezana başladıktan sonra bir özrü sebebiyle mesela işte hastalık, baygınlık veya başka bir özrü sebebiyle tamamlamam, tamamlaması mümkün olmazsa ezana başladıktan sonra bir özür sebebiyle o ezanı tamamlaması mümkün olmazsa eee başkası gelir, onun kaldığı yerden değil de ne? En başından başlayarak ezanı, en başından başlayarak ezanı iade eder. Bu cumhur ulemanın görüşüdür. Yani özürsüz olsun, özürlü olsun fark etmez. Bir kısmını bir birisi, diğer bir kısmını da başkasının okuması ne? Sahi olmaz. Cumhur ulemanın cumhur ulemanın görüşü budur. Ezan ve Kamet sırasında elleri parmak, e, e, e, ezan ve Kamet sırasında Elleri yani parmakları e, kulağa koyma meselesi ne gelince hani görürsünüz mezinler ezan okurken bazıları işte el parmaklarını ellerine koyar işte bu meseleye gelince e, ezan okurken elleri yani parmakları kulağa koyma hususunda e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden olsun veya ashabından olsun sabit bir şey e, sabit olan bir rivayet ben bilmiyorum net sabit bir rivayet bilmiyorum. Asabından olsun, Resulullah'tan olsun sabit bir rivayet bilmiyorum. Ancak İbnü Receb'in de El Fetih'te, e, yani Buhari'nin şerhinde El Fetih'te e, zikrettiği üzere cumhur ulema ezan okuma sırasında parmakların kulağa konulmasının müstahap olduğu görüşündedirler. Cumhur ulema parmakları ezan sırasında kulağa koymanın ne müstahap olduğu, yani o şekilde okumanın müstahap olduğu görüşündedirler. Malikilerden bazı fukahalar ise caiz görmekle birlikte müstehap olmadığını söylemişlerdir. Malikilerden bir kısmı. Demişlerdir ki evet bu caizdir. Yani yapabilirsin de yapmayabilirsin de. Ne olumlu ne olumsuz hiçbir dinen değeri yoktur. Caizdir demişlerdir. Ee, ancak müstehap değildir demişlerdir. Allahu Alem ee, bunu da sebebi yani Malikilerden bir kısmının böyle şey, sözler söylemesi bu görüşte olmasının sebebi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzinlerinden böyle bir şeyin naklolulmamış olduğundan dolayıdır. Yani bunlar görmüşler ki Resulullah'ın müezzinlerinden böyle bir şeyin naklolulmamış. O yüzden demişler ki tamam caiz. Çünkü yani zaten bu ibadet maksadıyla yapılan değil. Bir şey değil. Tabir sayısı ezana konsantre olmak için yapılan bir şey. Caizdir o yüzden. Ama e, dinde yer olmadığı için Resulullah'ın müezzinlerinden böyle bir nakil gelmediği için mış tahap diyemeyiz demişlerdir. Tirmizi'nin rivayet ettiği işte Ebu Cuheyfeden gelen rivayette diyor ki Ebu Cuheyfe, ra'itu Bilalen yuezzinu ha ve fi e Bilal'i ezan okurken gördüm. Dönüyor, ağzını sağa sola çeviriyordu. İki parmağı iki kullandaydı şeklinde naklediyor. Tirmizi bu hadisi zikrettikten sonra diyor ki hatta ee, hani az önce dedik ya cumhur ulema e, bunun müstahap olduğunu görüyor e, dedik ya. O yüzden Tirmizi de bu hadis ziklettikten sonra diyor ki ilim adamlarına göre tatbikat bu şekildedir. Bu şekilde ameldir. Tatbikat bu şekildedir. Yani müezzinin ezan okurken parmağını iki kulağına koyması iki kulağına sokması müstehaptır diyor İmam Tirmizi bu hadisi ziklettikten sonra. Ancak Allah-u Alem raci olan bu rivayet sahih değildir. Bu rivayet sahih e, değildir. İmam Ahmed e, bu rivayeti illetli görmüştür. Hatta Ebu Talip diyor ki: Kultu li Ahmede, ben İmam Ahmed'e dedim ki: "Yudkhilu isba'ahu fil ezane?" Ezan'da diyor, parmaklarını kulağa sokar mı? "Kale ise hadha fil hadis." İmam Ahmed Jaben diyor ki: "Hadiste böyle bir şey yoktur. Parmağı sokma diye bir şey yoktur." Yani İmam Ahmed burada ne zikrediyor? Şimdi bir kere aslen Ebu Hureyre hadisi sahih. Evet ezan okurken ağzını sağa sola çeviriyordu. Yani o sağa sola dönme meselesi var ya Hayyar'a sıralarda. Evet onu çeviriyordu ama hadiste böyle bir kısım yoktur'dan kastına i̇mam Ahmed Ahmet. Yani i̇mam Ahmed Ahmet burada diyor ki Ebu Hureyre'nin bu ameli var. Nedir o ameli? Yani dönmesi, ağzını sağa sola çevirmesi var. Ancak parmağını kulağına koyduğu kısmı yok. Yani o ziyade kısmı illetli sayıyor. Hadisin o bölümünü o ziyade kısmını illetli sayıyor. Ee, o yüzden Allah Alem bu hadis e, zayıf. Zaten biz baktığımızda işte e, bunu e, hafızdan birçok kimse e, zikretmiştir ve bu ziyadeyi söylememişlerdir. İşte e, bazı raviler vardır bu ziyadeyi söyleyen o da diğerlerine göre e, daha e, alt seviyede kimselerdir. E, o yüzden Allah Alem bu sabit değildir. Her ne kadar sahih bazı kimselerden e, bu şekilde ziyade gelmiş. Olsa da. Çünkü dediğim gibi yani ziyade sika meselesi mütekaddimler ile müteahkiller arasında farklı anlaşılmıştır. Özellikle mütekaddim alimler o sikaların ziyadelerini direkt kabul edil bir harici destekleyen kalinelerle birlikte ancak daha çok ne kabul etmişlerdir ama müteahkiller burada daha mütesahildir kabul etmede. E, hemen bakmışlardır. Ziyadü sika sahih demişlerdir. E, sikanın ziyadesi makbuldur. Hemen almışlardır. Bu da hadis ilminde öyle çok elle tutulur bir yönü yoktur. E, çok böyle sağlıklı bir istidlal değildir. O yüzden Allahu alem raci olan bu hadis zayıftır. Yine İbn Maci'nin Sad el-Qarzadan yaptığı rivayet ediyor ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emra Bilal'a en yec'ala isba'ehi fi uduneyhi ve kâle innehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e ezan okurken parmakları kulağına koymasını emrederek şöyle buyuruyor. Diyor ki böyle yapman senin sesini yükseltir diyor. Ancak bu rivayetin de ne? Bu rivayetin de senedi zayıf. Selef'e baktığımızda, Selef'in kendi imamların sözlerine, alimlerin sözlerine baktığımızda bir grup imam tarafından ellerin kulaklara konulması hususundan akiller gelmiştir. Elleri kulaklara koyma hususunda nakiller gelmiştir. Abdur-i Rezak'ın Hişam e, Hasan'dan, o da Hasan ve İbn-i Sirin'den diyorlar ki Ennel müezzine yada'u sebbâbetehu fi uzuneyhi. Müezzin işaret parmaklarını kulaklarına koyar diyorlar. İbn-i Şeybe'de de ne? Bazı imamlardan buna benzer rivayetler mevcut, sahih olarak mevcut. Bukhari sahihinde talik olarak zikrediyor. Biliyorsunuz Bukhari bir senetli olarak zikredikleri var. Bunlarda asıl olan ne? E, sayı olmasları işte sadece birkaç hadis etrafında tartışılmıştır. Yoksa Bukhari e, Allah'ın kitabından sonra en sahih e, kitaptır. Ama talik olarak zikrettiklerine yani senetsiz olarak zikrettiklerine gelince bu hadis ilminde, muhaddisler ilminde, mutahkirlerde de mutakaddimlerde de belli olan bir şey bu illa sahih demek de e, sahihdir anlamına gelmez. Talik olarak zikredik, zikrettikleri, senetsiz olarak zikrettikleri, işte Bukhari talik olarak e, zikrettikleri arasında şöyle bir rivayet zikrediyor. Diyor ki Bilal'den İki parmağını kulaklarına koyduğu zikredilmiştir diyor. İbn Ömer ise parmaklarını kulaklarına koymazdı diyor İmam Buhari. Ee, yani Buhari bunları talik olarak zikrediyor. Yani senetsiz olarak ne zikrediyor? İbn Recep el Hambeli de Buhari'ye yaptığı şerhte, yani Fetih'te diyor ki, eee bu diyor, Buhari'nin bu sözlerinin diyor zahiri elleri kulaklara koymayı müstahap olarak görmediğini gösteriyor diyor. Çünkü diyor İmam Buhari o Bilal'in o sözünden talik olarak ettiği o sözün hemen peşinden diyor İbni Ömer'den e, terkin zikretmiştir. Yani ellere elleri, parmakları kulağa koymanın terkin zikretmiştir. Bu da İmam Buhari'nin bunu müstahap olarak görmediğini göstermektedir diyor İbnü Recep el-Hamberi aleyhir rahmetullah. İbni Ömer'in eee sözü ise, hani dedi ki ya şimdi Bukhari talih olarak zikrediyor. Ney? Bilal'den neyi zikrediyor? İki parmağını kulaklarına koyduğunu zikrediyor. talik olarak senedi yok. Ee, İbni Ömer'e de talih sözünü zikrediyor. talik olarak senedi yok. Ama senetli halini, yani İbni Ömer'in e, parmaklarını e, kulaklarına koy, e, koymayı terk etmesi rivayetini, Bukhari'nin senetsiz olarak e, yaptığı bu rivayeti e ee, İbn Abi Şeybe Musannafında mevsul olarak yani senediyle İbni Ömer'e ulaştırarak rivayet ediyor. Süfyan'dan o da Nuseyriden şeklindeki tarikle geliyor hadis. İbn Abi Şeybe'de diyor ki Ra'aytu İbn Ömer'e yu'ezzinu ala ba'irin. Ben İbni Ömer'i diyor deve üzerinde ezan okurken gördüm. Kale Süfyan'ı, bununla ne dedi ki? Kultu lehu, Ben ona dedim ki ee, yani Nuseyriye onu kastediyor. E, nus, e, Nuseyyire. Dedim ki وَاَيْتَهُ يَجْعَلُوا اِسْبَعَيْهِ fi اُذْنَيْهِ Parmaklarını kulağına koyduğunu gördün mü dedim. Nuseyyire. O da dedi ki قَالَ Hayır görmedim. Dedi diyor. Bu işte bu Bukhari'deki e, talik olarak zikrettiği bu i̇bn Ömer'den gelen e, par, e, parmağını kulağına koymamasına dair gelen rivayetini İbn ebi Şeybe mevzûl olarak senediyle ne e, zikrediyor. E, ancak Allahu alem İbni Ömer'in bu kısasına baktığımızda e, Allahu alem gayet muhtemeldir ki parmaklarını kulaklarına koymamasının sebebi bineğinin yularını tutuyor olmasından kaynaklanmış olabilir büyük ihtimalle. Neden? Çünkü zaten yani deve üzerinde asıl olan yuları tutmaktır. Yani tutup oradan elleri kulaklara koymak özellikle deve gibi bilmesi zor olan hayvanın üzerinde vesaire. Yine e, elleri kulağa koymak, Bilal'den nakledildiği gibi zayıf da olsa İbni Ebi Mahzura'dan da nakledilmiştir. İşte mesela Abdurrazak'ın Mustannef'inde olduğu gibi ancak bu da sabit değil. Ebu Mahzura'dan da e, rivayete e, sabit değil. Mezhep imamlarına baktığımızda, mesela işte bu mesele için İmam Mali'ye baktığımızda serbestlik olduğu görüşünde İmam Mali yani bu hususta genişlik olduğu görüşünde. İster parmaklarını kulağına koyarsın ister koymazsın. El-Mudevvene de bu naklediyor İmam Malik'ten biliyorsun. Mudevvene dediğinde tabir sayısı İmam Malik mezhebinde. Mudevvene dediğinde hani bizim Türkçe'de bir tabir var. Akan sular durur. Yani ümmetin şey, e, mezhebin en muhteber eserlerindendir. Ve İmam Malik'in görüşlerini devamlı ne yapar? Zikreder. Ee, ve tahkik edilir. Yani muhakkak bir kitaptır. Ee, Maliki mezhebinde itibar edilen bir kitaptır. İşte bunu da naklediyor İmam Malik'ten El-Mudevveni'de. İbnül Kasım da işte Medine müezzinlerinin bu ameli terk ettiğini bununla amel etmediklerini ne yapıyor? Zikrediyor. İşte Allah-u Alem belki de o yüzden zaten Medine Ehli yani bunu İbn-i Kasım'da zikrettiği gibi Medine e, alimleri bunu terk ettiği, Medine ehli bunu terk ettiği için biliyorsunuz İmam Malik de Medine ehlinin amellerini çok itibar alıyor. Hatta onların ortak görüşünü hüccet olarak kabul ediyor. O yüzden Allah-u Alem amel etmediklerini görünce yani serbestlik veriyor burada. Terk edebilirsin de yapabilirsin de şeklinde. İmam Ahmet'e gelince e, işte Abdullah mesailinde olsun, i̇bn e, Hani mesailinde olsun yine, İbn-i İshak, e, pardon e, İshak i̇bn Mansur Mensur el mesailu alli halafa eserinde olsun ki eserin ismi şu İmam Ahmet'in yemin ettiği meseleler adlı eseri var bunun orada olsun İmam Ahmed'ten bununla amel edileceğini bunları nak nakletmişlerdir işte İbn Hani mesailinde Abdullah mesailinde İshak İbn Mansur'da el mesailu Halefe aleyhi ahmet de bunu Yani tabir sayısı ise Resulullah'tan net bir delil yok. Ama ilmehlinin cumhuru bununla, çoğunluğu bununla ne yapmışlardır? Bununla amel etmişlerdir. Yok da demiyorum. Yani ben böyle açık ve net bir rivayet bilmiyorum. Evet, kamette parmakları kulaklara koyma meselesine gelince, kamette parmakları kulaklara koyma meselesine gelince, raci olan bu müstehap, bu müstehap değildir. Ee, bazı hanifiler, Yine Malikilerden Abdurrahman İbn Kasım el-Mudavvane'de ve eee Hanbeli mezhebinin de işte zahirine göre eee ne kıamette parmakları kulağa koymak ne müstehaptır. Müstehap görüşündedirler bunlar. Kim dediğimiz gibi bazı Hanefiler işte Malikilerden Abdurrahman İbn Kasım el de işte Hanbeli mezhebinin de zahirine göre ne görene bunlar müstehap olduğu görüşündedirler. E, ancak dediğimiz gibi raci olan bunun müstehap olmamasıdır. E, yani parmakları e, kulaklara koymak kamette müstehap değildir. Neden? Çünkü delil yok. Yani net bir delil yok. Peki hangi parmakların kulağa konulacağı meselesine gelince meşhur olan görüş işaret parmaklarının konulmasıdır. Alimlerin biz sözlerine baktığımızda, görüşlerine baktığımızda ki dedik cumhur ulemaya göre parmaklar konur kulağa. Ee, ancak hangi e, parmağın kulağa konulacağı meselesine gelince meşhur olan görüş dediğimiz gibi işaret parmaklarının konulmasıdır. Bu alimlerde meşhur olarak gelen görüş işaret parmağının kulağa konulmasıdır. Ancak Hanefilerden ve bazı Hanbelilerden e, yani işte Hanefilerden ve Hanbelilerden bazı fukahalara göre ne? Serçe, yüzük Orta ve işaret parmakları birleştirilir. Yani baş parmak hariç diğer parmaklarını yan yana getirip birleştirirsin. Ve orta kulağını böyle kulak hizasına getirip dördünü birden kulağına ne yaparsın yerleştirirsin. O şekilde ezan okursun şeklinde söylemişlerdir. Hatta bazıları demiştir ki. Ee, parmaklar birleştirilir o dört parmak birleştirilir yani serçe, yüzük, orta ve işaret parmağı birleştirilir sonra avuç ayalarına doğru ne ee, kapatırsın öyle kulağına koyarsın diyenler de olmuştur. Bunun da sebebi bunu söylemelerinin de sebebi İbni Ömer'den rivayet edilen sözden dolayı e, bunu böyle demişlerdir. İbni Ömer e, işte bir müezzini yolluyor. Ve kendisine diyor ki parmaklarını birleştir sonra avuç ayalarına getir o parmaklarını hani böyle yumruğa benzer yumruğa yakın şekilde onu kastediyor. Ee, sonra diyor kulağına koy diyor. Bunu Ebu Hafs rivayet etmiştir. İbn-i Kudam el-Mughni de senetsiz olarak ee, zikretmiştir. Senetsiz olarak zikretmiştir. Senedi yoktur. Vallahu alem ve aleyhi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in.